Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Birazcık gecikerek başladık, kusurumuza bakma. Ve Estağfurullah. Hemen nedeni. Avrupa neyi konuşuyor, bakalım öğrenelim. E, Eurotopics bültenlerinden bu hafta derlediğim haberlerde, yorumlarda... Macaristan'a gideceğiz ayrıca yapay zeka konusundaki bazı gelişmelere bakacağız nükleer santraller meselesine bakacağız ee, ama öncelikle e, NATO İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumu hakkında bu e, İsveç ve Finlandiya'nın medyalarında ne deniyor e, buna bakalım e, çünkü bu bu ülkelerin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumu Batı medyasının gerçekten önemli maddeli, gündem maddelerinden bir tanesi İsveç ve Finlandiya'da da en başta geliyor. Ülke gündemi bununla dolu. Önce bir geçmişine bakalım ne olmuştu? İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından NATO üyeliği konusunda başvurmuştu. Ee, ve bunun da yani kısa bir zamanda birkaç ay içerisinde en fazla yılbaşına kadar e, sürecin tamamlanıp onların e, üye olması bekleniyordu. Ancak Türkiye itirazlarını dile getirdi. E, i̇şte İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de terör yaratanlarla yeterli mesafeyi koymadığı konusunda ve üçlü bir memorandum imzalandı İsveç Finlandiya Türkiye arasında bu memoranduma göre de bu ülkeler Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeye taahhüt ettiler. Ee, ne oldu o, o günden bugüne kadar? Ee, İsveç e, öncelikle Türkiye'ye e, uyguladığı bir silah ambargosu vardı. Bunu kaldırdı. E, ayrıca YPG ile arasına biraz mesafe koydu. E, daha sonra İsveç'te seçimleri seçimlerin ardından... E, muhafazakar partiden bir başbakan e, liderliğe geldi Ulf Kristerson. E, o da başbakan olurken dedi ki yani biz Türkiye'nin tüm taleplerini e, karşılayacağız tabii ki işte yasamızı da değiştireceğiz falan dedi e, ve gerçekten de anayasayı değiştirdiler bu yılbaşından geçerli olmak üzere e, anayasa değişikliğiyle e, terörle mücadele yasasını sertleştirebilecekler. E, ayrıca e, Türkiye'nin istediği 3 kişiyi gönderdiler. E, bir tanesi PKK üyesi olan. E, bunlar oldu ama Türkiye e, diyor ki bizim taleplerimiz karşılanmadı. Bunlar güzel e, ama daha fazlasını istiyoruz e, diyorlar. Belli isimler e, veriyorlar. Bize bunları iade etmeniz e, gerekiyor diyorlar e, ve son geldiğimiz e, noktada e, İsveç ve Finlandiya e, Hani artık bizim bundan sonra yapabileceğimiz bir, yok bir, bir şey yok noktasına geldi Kristalson'un e, başbakanın 8 Ocak'ta yaptığı bir açıklama var. Ankara imkansızı istiyor diyor başbakan. Zaman zaman bazı kişilerin isimlerini gündeme getiriyor Ankara. Sınır dışına edil, sınır dışı edilmelerini istiyor. Ancak bunlar sadece isveç hukuku çerçevesinde ele alabileceğimiz konular diyor. Bun, bu kişilerden birisinin, e, Bülent Keneş'in Türkiye'nin iade edilmesini istediği kişilerden birisi. Bunun iade edilmesi konusunda da Aralık ayında üst mahkeme karar verdi. Ve Türkiye'nin talebini reddetti. E, kamuoyu ne diyor, halk ne diyor diye baktığımızda e, Dagest Newhater gazetesinde yayınlanan bir anket var. E, İsveç halkının %79'u diyor ki eğer bu NATO üyeliğinin NATO'ya girmemize engel olacaksa da üst mahkemenin kararına uyulmalı diyor. Dolayısıyla yani NATO'ya girmemeyi ya da bunun bu sürecin sallantıda kalmasını kabulleniyorlar. Yani önemli olan bizim hukuk devleti prensiplerini uygulamamız diyorlar halkın tavrına baktığımızda. Ve e, son olarak da önemli bir gelişme oldu İsveç'teki bir gösteride e, Erdoğan'ın maketi kullanıldı ve bu as asıldı e, buna, e, yönelik, buna ilişkin görüntüler e, çıktı sosyal medyada bu da Türkiye'nin sert tepkisine yol açtı İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı işte İsveç e, Meclis Başkanı'nın Türkiye'ye ziyareti vardı bu iptal edildi. Buna ilişkin olarak gazetelerde ne, diyor, ne deniyor diye bakalım. Ee, İsveç medyası'nın muhafazakar e, tandanslı gazetelerinden bir tanesi Svenska Dagbladet e, şöyle demiş e, buradaki yorumcu bu protestoya ilişkin olarak özgür toplumlarda böyle şeyler olur. O toplumu özgür kılan da zaten budur. Konuyla ilgili söylenmesi gerekenler bundan ibaret. İsveç'in NATO'ya girmesi ise tamamen farklı bir mesele. İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye yönelik taahhütlerini yerine getirdi. Üzerine düşeni yapması gereken artık Türkiye şeklinde bir yorum. Daha liberal bir gazeteden Doğugensne Heter gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor oradaki yorumcu da. Asla yetmeyecek. İsveç taviz üstüne taviz verse de biz ne geri adım atarsak atalım Erdoğan üzerimize o kadar fazla gelecek. E, Türkiye'deki rejim karşıtlarının iadesi İsveçli Kürtlere yönelik sert tedbirler ya da ifade özgürlüğünü bastıracak kararlar. Bunlar dışında üzerimizdeki Türkiye'nin baskının hafifletilmesi için yapabileceğimiz hiçbir şey yok ve bunlar da İsveç demokrasisi ve hukuk geleneğiyle bağdaşmayan şeyler e, diyorlar yani genel olarak işte İsveç siyasetinde medyasında ve kamuoyunda Türkiye'nin taleplerine ilişkin olarak artık yeter ve biz yapacağımızı yaptık e, şeklinde bir e, tavır olduğunu görmek mümkün. Ve aslında beklenti de biraz şeye dönmüş durumda e, galiba seçimlere kadar Türkiye bu süreci tıkamaya ya da bu tavrını sürdürmeye e, e, devam edecek. Dolayısıyla hani ne olacaksa seçimlerden sonra olacak şeklinde bir kanatta oluştuğunu söylemek mümkün. Evet, dün Cengiz Aktar'la da nereye doğru programında kendisi Cengiz Aktar da aynı şeyleri söyledi. Yani büyük bir İsveç medyasında çeşitli kanatlarından kuvvetle hükümetin eleştirildiği Fazla taviz verildiği yönünde bir genel kanaat oluştuğunu da söyledi. Senin biraz önce de söylediğin gibi. Peki NATO Genel Sekreteri, NATO ne diyor bu konuda? Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in bir açıklaması var. NATO güvenlik şemsiyesi bu iki İskandinav ülkesine de hali hazırda uzanmış durumdadır. Ve bir tehdit olursa NATO'nun hareketsiz kalması düşünülemez diyor e ve bu süreçte hani İsveç ve Finlandiya artık biz üstümüze düşeni yaptık hani artık ABD'nin devreye girmesi onun bir takım işte baskı kurması gerek diyorlar Finlandiya'dan Kaleva gazetesinden bir yorum aktarayım e, ABD Türkiye'nin hamlelerine karşı henüz net bir tavır sergilemedi. Ancak Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin kesin bir şekilde yanında. Erdoğan'ın engellemesi NATO'nun iç bütünlüğünü şimdiden sınar hale geldi. Ve bu uzunca bir süre boyunca böyle devam ederse ABD'nin otoritesi ve Biden'ın liderliği sorgulanmaya başlanacak. Şimdi e, savaş uçağı anlaşmasında bu F-16'lardan bahsediyor. E, ABD'nin bunları vermesi konusunda mutabakata varılmış olsa bile Erdoğan'ın bu küstah oyununu oynamayı sürdürmesi ihtimaline karşı Biden bu uçakların teslimatını erteleme seçeneğini elinde bulunduruyor diyor. Yani belki de işte bu sürecin artık ABD'nin de müdahil olacağı ve onun da tavrını göstereceği bir yöne doğru gittiğine işaret etmiş buradaki film yorumcuda. Ben de ufacık bir ekleme yapayım Ne Yani şeyde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini tamamladı. Yani mevkidaşı Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la da görüşme oldukça verimli geçti. Enerji işbirliği yapacağız filan diyorlar. Fakat bu senin sözünü ettiğin NATO konusunda da F-16'ların alınması meselesi var malum. Asıl o konuşuluyor yani. Savaş uçaklarının. Mevlüt Çavuşoğlu F-16 ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin arasında bir bağlantı olmadığında Antony Blinken'e ve Amerikalı yetkililere söyledik diyor. Evet ben de şunu ekleyeyim. Ee, bu demin aktardığım e, Finlandiya'dan yorumcunun makalesinde şöyle bir ifade de geçiyor. Her halükarda Türkiye'ye yapılacak baskı öyle bir ayarlanmalı ki Erdoğan ülkesinde bir zafer kazanmış gibi görünebilsin e, diyor yani hani Erdoğan ülkesine bunu bir zafer olarak e, pazarlayabilirse yani halkını bunu bir zafer olarak e, gösterebilirse e, hani ancak o zaman biz işte bu koşullarla e, NATO'ya girebiliriz e, diyor. E, bu şekilde de işte e, pragmatik bir e, yol e, izlemiş oluyorlar. E, i̇şte kamuoyuna e, sizin söylediğiniz gibi Mevlüt Çalışoğlu öyle bir açıklama yapıyor. Ama elbette ki parde gerisinde tüm bunların birbiriyle bağlantılı olduğu, işte iç politika ile dış politikanın bağlantılı olduğu tüm bunlar biliniyor. Bu deminki yorumu yapan gazeteci, İsveç mi Finlandiya mi? Dedi, Finlandiya, Finlandiya, Finlandiya gazeteci. Finlandiya. Gazetecilikten çok böyle artık Niccolo MacGabelli'nin izinden giden bir siyaset bilimci olmuş anlaşılır. E, ama evet. er Erdoğan tam olarak bu sözleri söylemişti, hatırlıyor musunuz Ömer Bey? Evet. Putin için söylemişti, büyük liderler e, hata yaptıklarını kabul etmekten hoşlanmazlar demişti Ukrayna Savaşı hakkında. Dolayısıyla ona bir çıkış stratejisi, bir zafer anlatısını da yapmak durumunda kendi halkına demişti. E, <gülüyor> Şimdi de evet. bunu öneriyorlar. Evet. Evet. Evet, yani aslında sadece bu işte Finlandiya'dan gazeteci değil Erdoğan değil, yani genel olarak aslında Avrupa genelinde de Batı dünyasında da diğer yerlerde de hani siyaset biraz böyle yürüyor. Hani istediğini almak, o istediğini alırken de işte hani ne gerekiyorsa belli ölçüler içinde onu yapmak. Evet, gazetecilerde Macaravelli'nin prens kitabında öğütlediği gibi. Doğru yolu gösteriyorlar, e, diktatörlere <gülüyor> ya da şeylere, evet. işte başkanlara neyse. Evet. <gülüyor> ee, İsveç'ten bir haber daha vereyim. Ee, bu İsveç'in yeni sağcı hükümeti, e, İsveç'in nükleer santraller konusundan e, da ki şeyini e, yıllardır sürmekte olan politikasını rotasını değiştirecek bir karar aldı. 1980 yılında İsveç'te bir referandum yapılmıştı ve bu referandumda büyük ölçüde yani çoğunluk nükleer santrallerin aşamalı olarak nükleer santrallere son verilmesini görüşünü dile getirmişti. Bu referandumun sonuçları bağlayıcı değildi ama genel politika bu yöndeydi. Şimdi yeni hükümet bir yasa tasarısı sunuyor ve İsveç'in en fazla 10 reaktör kurulmasına ilişkin çevre yasasını değiştiriyor. Yani İsveç'te kurulacak olan reaktör sayısı 10'u aşabilir, ve hani İsveç nükleer enerji kullanmaya devam edecek. Şu anda altı reaktör var. İşte yeni reaktörler kurulacak. Bu Mart ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor bu yasanın. Chris Terson da başbakan da şey söylemişti zaten. Artık İsveç'in politikası yüzde yüz yenilenebilir enerji değil yüzde yüz. Fosil yakıt olmaksızın üretilmiş enerji demişti. Bu yönde adımlar atıyor İsveç. Harika. <gülüyor> Enerji demişken hani siz geçen hafta şey demiştiniz Almanya'da bu sınırdaki kasaba Lützerat kasabasında evet. işte medyada neler söyleniyor hani onu da takip edelim demiştiniz. Ben sizin programlarınızı dinliyorum Siz son derece şey dört başı mamur bir şekilde... Evet, e bunu şey yaptığınız için, aktardığınız için ben sembolik olarak ufacık Berliner Zeitung gazetesindeki bir köşe yazısından bir cümle aktarmak istiyorum. Lütfen. Yıl 2023 ve bir kasabanın yerine bir kömür madeni kurulacak. İklim krizinin anlaşılmadığını göstermenin daha iyi bir yolu olabilir mi? Demiş buradaki yorumcu. Evet, bir son derece isabetli bir yorum olduğunu da söyleyebilirim. Kendi payımı. Oysa ki iktidardaki Yeşiller Partisi bunun tam da iklimleşim ile yani mücadele için verilmiş bir ödün olduğunu söylüyorlar. Evet. <gülüyor> e, Macaristan'dan e, bir haber aktarayım. E, Aralık ayında Avrupa Birliği hukuk devleti mekanizması altında ya yani Macaristan e, ta, yapmayı taahhüt ettiği bazı adımları atmadığı için 12 milyar euro tutarında bir fon dondurulmuştu. Macaristan'a vermesi öngörülen. Şimdi bu dondurulan fonlar içerisinde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında verilecek olan fonların da olduğu ortaya çıktı. Macaristan'ın üniversite sisteminde yaptığı önemli bir değişiklik var. Şimdi üniversiteler bazı dernek üniversitelerin yönetimi bazı derneklere vakıflara aktarılıyor ve bu dernekler vakıfların yönetiminde de iktidar partisi Fides'ten siyasetçiler bulunuyor. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği açısından akademik özgürlüklere ciddi bir müdahale olarak değerlendiriliyor. İşte bu kapsamda Erasmus e, fonları e, donduruldu. Öğrenci Değişim e, Programı e, kapsamında verilen e, fonlar durduruldu. E, Macaristan'dan Nebsava gazetesinden e, bir köşe yazarı e, şöyle değerlendirmiş durumu. E, fonların doğru yere harcanmadığından endişe eden AB e, Avrupa Birliği bu konuya bir el atılması gerektiğini zaten defalarca dile getirmişti. Bir üniversiteyi yöneten heyetin salt akademisyenlerden oluşmaması, başka kişilerin de heyette bulunması normal bir durum. Ancak bir ülkedeki hükümet üyelerinin yarısının, hükümet çevresinin büyük çoğunluğunun bu tür pozisyonlarda bulunması Avrupa'da ve hatta belki de bütün dünyada emsali görünmemiş bir tablo demiş. Yani Macaristan e, üniversiteleri o üniversiteleri yöneten mütevelli heyetlerine siyasetçileri aktararak, onları işte atayarak, oraya onları yönlendirerek üniversiteleri kontrol altına alıyor gibi görünüyor. Buna da Avrupa Birliği'nin böyle bir tepkisi var. Evet, önemli bu da yani. Türkiye'deki üniversitelerin, özellikle de Boğaziçi Üniversitesi'nin durumu ile ilgili de yorum çıkarsa ondan da haberimiz... Olur inşallah. Değil mi senden? Olur. Tamam. Tamam. <gülüyor> peki. Ee, ve buradan da son olarak e, chat GPT'ye geçelim. E, bu Kasım e, ayında, Kasım 2022'de piyasaya sürülen yapay zeka tabanlı bir sohbet programı. Bu geçtiğimiz iki ay içerisinde Son derece büyük bir e, ilgi gördü ve şirket değeri 30 milyar dolara çıktı. Şimdi bu işte programa dair daha e, şey değerlendirmeler e, yapılıyor işte nedir ne değildir diye bakılarak e, daha e, bilgiyle donanmış değerlendirmeler yapılıyor. ChatGPT'ye siz diyorsunuz ki ya dostum bana şu konuda bir makale yazsana ya da bir şiir yazsana diyorsunuz ve o size bir metin çıkartıyor. Neredeyse her soruya verilecek bir yanıtı var ve bu yanıtlar doğal ve akıcı bir dille formüle edilmiş oluyor. Avrupa medyası. Şunu tartışıyor bu chat GBT, ya da yapay zeka ile üretilen metinlerin e, insan tarafından yazılmış metinlerle yarışabilir mi? E, rekabet hangi tür metinlerde yaşanacak? Ve tüm bunlar e, eğitim dünyasını, edebiyat dünyasını nasıl değiştirecek? E, bu sorular soruluyor ve bunların yanıtları aranıyor. E, The Spectator gazetesinden Britanya'dan. Bir köşe yazarının yorumu son derece hani radikal diyeyim ya da radikal şeyler olacağını söylüyor. Şu değerlendirmeyi yapıyor Britanyalı yorumcu. Sonunda oldu kalemi, kağıdı, şık iPad'leri bir kenara koymanın vakti geldi. Bilgisayarlar yakında her şeyi daha iyi yapacak. İlkin akademik çalışmaların, makalelerin, doktora tezlerinin yerini makineler alacak. Ardından sıra önce basit gazetecilik işlerine sonra da kaliteli gazeteciliğe, edebiyata, tarihe, biyografilere ve senaryolara gelecek. 5000 yıllık yazın tarihi ve insanların yazıyla hayat, kariyer ve şöhret kazandıkları 500 yıllık geçmiş ansızın sona erecek diyor buradaki yorumcu. E, gerçekten de bunlar olabilir mi diye düşünüyor insan ama diğer yorumlara baktığınızda da ya galiba çok ciddi bir şeyler oluyor e, diye düşünmekten alamıyorum ben kendimi. E, Elon Musk da ne bu ChatGPT'in GPT'inin e, yönetim kurulundaymış bir dönem ve bununla ilgili şeyi yorumlu yapıyor, ürkütücü şekilde iyi. Ve tehlikeli şekilde güçlü olan yapay zekadan uzak değiliz e, diyor Elon da. El País gazetesinden bir yorum aktarayım İspanya'dan. E, yapay zeka eninde sonunda derslere sızacak. Bizim yapmamız gereken şey onu nasıl kullanacağımızı öğrenmek. Muhtemelen paradoksal olarak bu yenilik bizi yeniden Sözlü geleneğe döndürecek. Ölçme ve değerlendirmenin tek yolu bu. Öğrenciler bilgiyi aramak için ellerindeki tüm araçları kullanmalı. Ancak buldukları sonucu açıklayabilmeli bizzat ve kendi sözleriyle, e, yani ne, yaptıkları bir işte bir makale yazdıklarında, bir konuda araştırma yaptıklarında, bunu yazılı olarak değil. Sözel olarak e, hocalarına ifade etmeleri gerektiği bir döneme girileceğini söylüyor buradaki yorumcu. E, Irish Examiner gazetesinden bir yorumcu da e, şunu söylemiş. E, bu yeni araç minimum insan katkısıyla yüksek e, kaliteli içerikler üretme potansiyeline sahip olduğundan Birleşik Krallık'ta şimdiden üniversitelerde ders veren hocalardan e, Öğrencilerin bilgilerini sınama yöntemlerini gözden geçirmelerini gözden geçirmeleri istendi diyor buradaki yorumcuda. Gerçekten ChatGPT ve yapay zeka ciddi değişikliklere yol açacak gibi görünüyor tüm bu o alanlarda. Evet bunu belki de kavanozdaki yıldız programcılarımıza İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbile de. E, mutlaka biliyorlardı ve konuşuyorlardı zaten üzerinde ama bunu hatırlatmakta yarar var onların temel ilgi alanlarından biri <gülüyor> burada geçmeyen bir tek eksik bıraktın onu da ben tamamlayayım bu yapay zeka meselesi çok ileri gitti hatta doktora tezleri de yazılıyor artık ve geçiyor dahası radyo programları da yapılmaya başlandı yapay zeka ile bir tanesinin içindesin zaten <gülüyor> <gülüyor> e, bu kalka da e, yapay zekanın içindeydi diyerek bitiyim, bitireyim Ben ben, ben bitirmeden hemen o zaman bir şey bence hiç önemli değil bu yapay zeka meselesi çünkü e, iki hafta önce Intellectual Takeout diye bir sitede Daniel Latier ilginç bir istatistik yayınlandı diyor ki insanlar tarafından yazılmış olan özellikle e, sosyal bilimlerdeki e, makalelerin %80'i hiç e, referans almıyormuş e, zaten bu yayınlanan makalelerin yarısında bizzat yazanlar hani böyle bir dizi isim tarafından yazılıyor ya e, onlar ve dergilerin editörleri dahi okumuyormuş diye bir şey Dolayısıyla <gülüyor> evet, akade oldu. akademide üretilecek bu tarz bir de yapay zeka tarafından üretilecek akademi şeylerde makalelerde zaten <gülüyor> okunmayacakmış yani. Yani diyorsun akademiyi toptan çöpe atalım. Evet atalım gitsin. He. Atalım. <gülüyor> Böyle bir başlık atmış zaten. Writing junk diye. <gülüyor> That Anladım. Manşete böyleydi. Peki. Peki Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.